Ceylan ağabey bir gün üzüm, armut ve elmadan karışık hoşaf yapar. Üstad yanına varıp hoşafı görünce aralarında şu konuşma geçer. Üstad, bu kazan kimin? Üstadım benim. Bu kazandaki yemeğin hepsini sen mi yiyeceksin? Ben yiyeceğim üstadım. Bu sana çok. Git yarısını çarşıda sat. Üstadım, bu tencere ne ki? Ben bunun yanında bir iki tencere yemek yerim. Bunu da üstüne içerim. Fesubhanallah. Senin midenin şerrinden Allah'a sığınırım. Üstadım talebe hocasına yalan söylemez. Sizin yediğinizle Zübeyir ağabeyin yediği benim dişimin kovuğuna gitmez. Üstad Ceylan'ın bu cevabına tebessüm eder.